Hasan Ersel'le ekonomi notuları. Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. İktisat politikasına genel bir bakış diye konuşmuştuk evet. bugünkü programın konusunu ve sürprizleri açık bir şekilde bekliyoruz. Peki bunu e, bu genel bakış ayrıca da bir giriş gibi düşünelim <gülüyor> çünkü e, çok boyutu var. Daha ileride de yaparız. Tabii diye düşünüyorum. E, yani bu bugün böyle bir şey söylememin sebebi şuydu. E, Başbakan yardımcısı sayın Babacan e, e, ekonomi köşe yazarlarını böyle dört e, ayda bir galiba son öyle oldu ve davet ediyor konuşuyor. Yani şöyle konuşuyor dediğimiz, kendisi konuşuyor anlamına değil. Kendisi de e, bir şey veriyor. Sayın Hazine Müşteşarı katılıyor. E, Merkez Bankası Başkanı katılıyor. Bu toplantıda kendisi yurt dışında olduğu için yardımcısı geldi. E, yani doğru bilgilere pazarların ulaşması sağlıyor. Sorularına cevap ediyor. Tartışma da oluyor. Yani sonra ne düşünüyorsunuz diyor. İşte herkes görüşlerini söylüyor. Bunu gayet uygar bir şekilde ve gayet hoş bir şekilde uzunca bir zamandır yapıyor. Benim de çok hoşuma giden bir şey. Yani böyle bir şeyin yapılması benim çok hoşuma gidiyor. Bir diyalog. Evet. Ve şey de yok. Yani herkes başka fikirde. Hani öyle gayet doğal. Öyle değil mi? Öyle evet. bir şey, ortam. Dün de e, ...davet etti e, iki konu üzerinde e, esas itibariyle duruldu biri mali kural getirilmesi bu <gülüyor> yani e, teknik bir konu ama çok önemli bir konu İkincisi de e, IMF e, olayı yani orada e, nasıl gidiyor işler e, gibi e, ikincisinin e, önemi şuradan kaynaklanıyor çok e, şey var. E, yani her her kafadan bir ses çıkıyor. Ben, ben okudum da anlamıyorum zaten bazen. Dolayısıyla ikisi de önemli. Önce, ben biraz mali kuraldan bahsediyorum. IMF e daha popüler ama... E, ...mali kuraldan bahsetmek e, gerekiyor. Çünkü bu... E, açısın ile ...anlaşma yapılması açısından da önemli bir şey. Şimdi... E, ...uzunca bir süredir... ...TÜRKÜVET e, yani... ...Sayın Babacan tabii... ...ekonomi kısmını e, koordine ediyor... Onun başkanlığında şöyle bir şeye çalışıyor. Türkiye'de iktisat politikasının bir yönü epeyce e, disiplinli bir çerçeve oturtuldu. Bu da para politikası. Merkez Bankası'na bu görev e, verildiği artık herkes tarafından kabul edildi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına hürmet edilmesi gerektiği fikri tam yerleşti diyemeyeceğim. Yani bunun siyasi iktidarla ilgisi yok. Toplumda da öyle şey yapmalı ama... Epeyce yani eski oranla hani hiç olmazsa canım Merkez Bankası da bağımsız olmasa falan diyecek kimse çıkmıyor pek. Ee, ama işte e, dolaylı şey laflar oluyor. O da yerine kondu. Merkez Bankası da işte işleri yürütmeye çalışıyor. Ee, doğrusu muhakkak her kurum her zaman her şeyde ufak tefek hatalar yapar ama ya bu işleri de e, iyi yapamadı diyecek bir olayda yaşamadık. Eleştiriler, baki gayet doğal o ama her yerde olur. E, fakat maliye politikasına gelince bir karışıklık var. <gülüyor> bir bulanıklık var. Neden? Çünkü siyasi iktidarlar, kim olursa olsun, her an işte canım biraz daha bütçe açığı vereyim, biraz daha borçlanmayı arttırayım gibi bir tavır içine girebiliyorlar. E, dikkatini çekeyim, şundan bahsetmiyoruz. Evet bir siyasi iktidar gelir e, kamu harcamalarını ben şu yönde yapacağım der, bir başkası başka yönde yapacağım der. Bu en doğal hakkıdır. Yani çünkü siyasi görüş farklılığı varsa bunun sonucu bir yerde bütçenin nasıl kullanılacağına yansır. Buna kimsenin söyleyiz yani parlamentodan geçmek kaydıyla imtenceceği bir şey yok. Fakat açı değiştirmeye gelince bu e, çok başka etkiler yarıyor Bir tanesi e, kamu açığını büyüttüğünüz zaman özel kesimin e, elde edebileceği mali kaynakları kısıtlamış oluyorsunuz. İkincisi kamu açığını büyüttüğünüz zaman ülkenin iç borç stokunu büyütüyorsunuz. İleriki dönemler için risk yaratabilir bu. Dolayısıyla orayı da etkileyen bir hareket yapıyorsunuz. Ve bunun da gerekçesi çok kısa dönemli bir şey olabilir. Mesela seçim var ama ben biraz e, şirin görüneyim. Bu yaygın bir uygulama. Şimdi bu da tabii şöyle bir soru doğuruyor. Bu tür kararları hesaba katarak iş yapmak isteyenler. yani Mesela Türkiye'ye dışarıdan para getirmek isteyen ya da daha önemlisi Türkiye'de uzun vadeli bir yatırım projesine başlayan bir iş adamını düşünelim. Bir fabrika kuracaksınız. Bunun için kaynaklarınızı ayırmışsınız. Bir miktar kaynağa ihtiyacınız var. Bir maliyet hesabı yapıyorsunuz. Tam o sırada hükümet kalkıyor ben diyor bir bol para harcayayım diyor onun için de bir bol vereyim diyor. Ve bir bol borçlanma sonucunda faizler için ödeyemeyeceğiniz bir miktara çıkıyor. E bu durumda e, siz de dersiniz ki ya birisi böyle yaparsa geçmişte yaptılar ileride de yaparsa bu kötü olur ben bu fabrikaya girişmeyeyim. Değil, buradan bir kayıp doğacak ciddi bir kayıp doğabilir. Bunu nasıl şey altına alabiliriz kontrol altına alabiliriz sorusu. Sadece bizim ülkelerimizde değil, başka yerlerde de çok ilgilendiriyor. Tabii sonuçta bütçe meclisten geçiyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Meclisten geçen bir bütçenin üzerine ondan sonra e, meclis kararının üzerine ipotek koymak diye bir şey de olmaz. Geçmiş, açığı da kabul etmiş bütçe meclis. İşte yani dem neden... demokratik çerçeve içinde kalırsak. Tabii, tabii. Evet. tabii, tabii, tabii, tabii. Öyle yani artık onda da kalalım değil mi? <gülüyor> Vallahi hiç haberlere bakınca insan... Şimdi iktisat saatindeyiz. Burada, <gülüyor> iktisat... <gülüyor> burada evet, öyle, tamam. Bu varsayımla hep çalışıyoruz. Bu varsayım, evet. en, en kabulümüz demokrasi. Evet, evet onlar ısrarlıyız. Ve ısrarlı olmalıyız gibi geliyor bana. Ee, ama meclis bir kara, kanun geçirebilir. Meclis kendisi geçirebilir. Ve diyebilir ki, ülkenin Boş iç borç dinamiğini yahut kamu borç dinamiğini e, tehlikeye atacak şekilde bir bütçe bundan sonra yapılmayacaktır. Bütçe nasıl yapılacaktır diye karışmıyor. Sadece söylediği şey şu, amana ülkenin borç dinamiğini bozacak şekilde bütçe yapmayacağız, biz de yapmayacağız. İşte bundan sonraki meclislerde bu kanunu değiştirmedikçe yapmasınlar. İşte bu kabaca söylediğim, bu şeye mali kural deniliyor. E, bu mali kural birçok ülkede de uygulanıyor. Yani e, bizim keşfimiz olacak olan bir şey değil ama önemli bir sağduyusu var. Çünkü böyle bir kural, e, rakamlar belli, her şeyi e, ortaya konduğu gibi, bu arada rakamlar belli derken, hiç olmazsa böyle temel çizgiler itibariyle Türkiye'de bu rakamlara güvenebiliyoruz. Mesela bu iş Yunanistan'da bir böyle bir kanun olsaydı geçmiş dönem için söylüyorum ne sonuç çıkardı belli değil çünkü rakamları o kadar bozmuşlar ki her sonuç çıkabilirmiş. Şimdi Türkiye'de öyle bir sıkıntımız yok İnşallah bundan sonra da hiç olmayacak. Dolayısıyla kabaca ufak tefek istatistik hatalar her zaman olabilir ama onun ötesinde bir sorun da olmayacak. Böyle önce ne görmüş olacağız? Ha bu kurala göre. Ee, Bizim bundan sonraki hükümetlerimiz şunun ötesinde boşlanmayacak Piyasaların gelişmeleriyle ilgili benim görüşlerime göre de bunlar piyasada hiç sorun doğurmaz. Az sorun doğurur neyse yani hesabını herkes kendine göre yapar görebilecek. Bu çok önemli bir olay. Ee, ama bunu çok dikkatli yapmak lazım. Çünkü çok sert bir kural koyarsanız hiçbir şekilde bunun dışına çıkarmaz çıktığınız anda anayasayı ihlal etmişsinizdir. Bu laf da mümkün. Çünkü böyle bir kuralı anayasaya koyalım görüşü de var dünyada. Türkiye'de değil, dünyada var. Ama o zaman düşünün ekonomi çok büyük bir sıkıntıyla karşılaştı. Kuralı yani şu an 2009'da dünyada olanlar gibi. E, kamu harcaması yoluyla ekonomiyi canlandırmak istiyorsunuz. Ama o zaman anayasayı ya da kanunu ihlal etmiş oluyorsunuz. E O da garip bir şey. Ona karşı da bir... E, e, Esneklik getirmek lazım. Yalnız esnekliği getirirken de dikkat etmek lazım. Esneklik getiriyorum diye kuralı işe yaramaz hale getirdiniz. O zaman da bekleyen sonuç da olmaz. Dolayısıyla çok ince bir olay bu. Evet, peki Hasan bir şey soracağım arada. E, mali kural e, konuyor mu şimdi? Nedir bu e, durum? E, şöyle e, e, bunun teknik çalışmaları etraflı bir şekilde e, yapılıyor. Ayrıca da Orta vadeli programda bunun konacağı taahhüt edildi. Evet. Şimdi bu önemli. Teknik çalışmalar iyice olgunlaşmış. Yani nereye geldik diye dün bu konu üzerinde duruldu. Peki bir soru da orta vadeden kasıt nedir? Şimdi böyle bir kural koyduğumuz... Orta vadeli şeyimiz <gülüyor> programımız bizim 3 yıllıktı. 3 yani yıl. Fakat böyle bir kuralı daha uzun vadeli konulabilir... Yani şimdi bir de ekonomide yapısal değişiklikler olduğu için bir kural koyup ebediyen e, bu rakamlarla yapılacak denmez ama Böyle bir şeyin uyarlama süreci daha uzun olduğu için bu kuralı kanunla de, deklare ettiğiniz zaman işte önümüzdeki şu kadar yıl geçerli olacak demedir Ama 3 yıllık bir dönemde böyle bir kuralın geçerli olacağını bilmek Türkiye için çok önemli bir, bir kazançtır En basit noktayı söyleyeyim seçim var önümüzde Hükümet bu kuralı geçirdiği takdirde ne demiş oluyor? Tabii kamuoyu da baktı, mantık iyi buldu kuralı, iktisatçılar değerlendirdi. Seçim olmasına rağmen bizden seçim ekonomisi beklemeyin. Şey olarak söylüyorum, kamu borcunu arttıracak şekilde. Kamu harcamaların kompozisyonunda değişiklik yapmak mümkünse onu yapabilir ama zaten Türkiye'de o çok kısıtlı olduğu için onu beklemiyoruz. Dolayısıyla bu yıl böyle bir yasanın meclisten geçmesi halinde Önümüzdeki seçimde seçim ekonomisi olup Türkiye'nin gireceği tehlikeye atılacak şeklindeki bir kaygı büyük ölçüde giderilmiş olur. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu daha evvelki toplantıda da tartışılmıştı. Kamu bu kuralı koyarken, borcu tarif ederken işte şunu dışarıda bırakıyoruz, bunu içeride bırakıyoruz deyip garip bir kamu ekonomisi tanımı da yapılmıyor. En geniş şekliyle yapılıyor. Sadece kamu iktidar teşebbüsleri yok o çünkü dünyada da dışarıda bırakılır. Kalan bütün kamu kesimi yani, yani yerel yönetimler dahil. Bu çok önemli. Çünkü esas e, sorun doğuran nokta e, son yıllarda yerel yönetimlerin aşırı harcamaları olmuştu. Bu hesabı yaparken onların hepsi dahil. Dolayısıyla o kural e, e, yani kabul edilir ve uygulandığı da görüldüğünde... Hani ertesi gün herkes inanmaz ama e, iyi çalışabilir. Onun için çok olumlu bir şey. E, benim e, izlenimde e, bu sene bir uygun, yani ne zamanını bilemem ama herhalde bu meclise gelir diye düşünüyorum. Meclisinde kabul edeceğini sanırım. Bu mali kural meselesi. Evet, yani uygun, önemli bir şey bu. Yani bu benim hoşuma gitti. Şimdi bu e, hükümetlerin yaptığı bir şeyin... E, bir e, e, radyo yorumcusunun hoşuna gitmesi pek e, popüler bir konu değildir ama bu öyle. <gülüyor> Peki e, bir de e, o zaman daha e, heyecanlı erka, olan heyecanlı olan IMF ile e, anlaşma yapılıp yapılmayacağı mevzuna <gülüyor> da kısaca bakalım. O da şey yapalım. E, burada e, bir nokta çok önemli. Türkiye orta Vadeli bir program yayınladı. Yani biz önümüzdeki dönemde şunu yapacağız dedi. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'de bir yaygın laf vardır. İşte IMF programı uygulandı diye. Şimdi bir kere Türkiye bir programı yayınladı. Ben bundan sonra bunu yapacağım dedi. Bu program, bundan sonra IMF ile bir anlaşmanın benim gözümde anlamı şudur. O programı değiştirecek bir madde içermemesi... Onu detaylandırabilir. O ayrı mesela doğal her programının altında e, başlıklar var. O başlıkların için. Onu değiştirmediği zaman ne anlama gelir bu? IMF, Türkiye'nin yapacağı bu programı bu konjonktürde olumlu bulmuş ve destek vermeye karar vermiştir. Evet. Şimdi benim izlenimim böyle bir e, yaklaşım var. E, yine anladığım kadarıyla da yani bu yönde de gidiyor olaylar. Şimdi bundan kazancımız ne? Bir kere şunu söylemek lazım. Türkiye'nin şu anda böyle bir mecburiyeti yok. Yani eyvah mahvolduk, acele IMF'ye peşine takılalım diyecek bir durum yok. Ama olursa yararları var mı? Ben kafamdaki iki şeyi söyleyeyim. Lütfen. Bir tanesi kredibilite sorunu açısından. Yani biz Türkiye'de Türk vatandaşıyız. Baktığımız zaman hükümetin söylediğine bakarız. Hükümetin söylediğine e, hoşumuza gider ya da işimize gelir. Nasıl düşünürsek, ya, aklımız yatarsa destekleriz, aksa de, ya hayır deriz, muhalefete devam ederiz. E, kararlarımız da buna göre şekillenir. Fakat bir yabancıyı düşünün. Yabancı açısından Türkiye ile İngiltere'yi ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne ayırt eden bir şey var. Onların geçmişteki politika hataları... Bizimki kadar büyük olmadı. O yüzden onlar bir şey yaptım deyince herhalde yapacaktır diye bir güven kendiliğinden %100 olmasa bile bir ölçüde oluşuyor. Şimdi Türkiye'de bir bu saygınlık açığı dediğim olay var. Bu bu andaki karar alıcıların kusuru olan bir şey değil bu. Mesela yakın tarihe 25 yıla bakarsanız yine Türkiye kaç defa işte bir şeyler söylemiş, yapalım yapmamış hükümetler falan. Onlara bakınca bir kuşku var. Şimdi bu kuşkuyu azaltmaya yardım edebilir. Niye yardım edebilir? Ha, IMF'de desteklediğine göre herhalde burada bir şeyler iyi gidiyordur diye e, dışarıdakiler düşünür. Çünkü bu tür karar alıcıların ilk başvurdukları şey IMF kaynaklarıdır. En detaylı dünyada ülkeyi inceleyen onlardır. Bunlar iyidir, harikadır, katiyetle söylemiyorum. Yani geçen e, senenin haziran ayında... Yunanistan'da 2014 yılında açık bütçe açığının milli gelir oranı 8 %8.12 olabilir. Çok kötü gidiyor bu Trump'ın rapor yazanda IMF. Geçen sene o tarihte 112'yi geçmişmiş. İnanılmaz. <gülüyor> yani <muha> %50'lik <gülüyor> yani, bir yanılma payı. Yani. Ha, yalnız, Böyle hayati tabii, bir konuda evet. e, Müthiş bir yanılma yani. %110 nedir yanılma payı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Yanlış tabii diğer kuruluşlar da adet olduğu için. Yani yine IMF'den bir şey çıktığı zaman <gülüyor> Olumlu oluyor Ben de o açıdan saygınlık açısından görüyorum. Bir ikinci de çok önemli e, Bir nokta ama Teknik bir nokta Şimdi e, Borç büyüdü şey, pardon açık büyüdü Kamu açığı büyüdü Yani geçen seneki kriz etkisiyle Vergi gelirleri o kadar çok artladı Harcamalarsa bizde katıdır Onun için harcamaları oynatmak çok mümkün değil Yani emekli maaşı ödenecek çalışanın maaşı ödenecek Filan gibi bu tür para şeyler olduğu için açık büyüdü. Bu senede küçülmesi beklenmiyor. Yani büyüyecek bir açık olacak. E şimdi bunun finansmanına destek bulunursa o zaman özel kesim üzerinde, özel kesimin finansman olanakları üzerindeki kısıt yumuşar. İşte belki faizlerdeki artış gibi bir şey olursa o makul düzeyde kalır. Böyle de bir yararı var. Bir nokta nısrarla altını çizeyim. Bazen garip şeyler okuyorum, yani nerede okudum da unuttum ama işte IMF'den para alınsın özel sektöre filan şeyine verilsin falan gibi. Şimdi buna birkaç şekilde saçma bir olay bu. Bir tanesi ben kendim açımdan düşünüyorum. IMF'den para alınsın dediğiniz zaman borç alıyoruz değil mi? Evet, gayet o borç tabi. kimin borcu? Türkiye'de yaşayan vergi mükelleflerinin, işte tüm Türk vatandaşlarının borcum. E ben borcu üstleneceğim adamın biri parayı kullanacak öyle mi? Ne kadar hayırlı kullanırsa kullansın Bu olacak şey mi? Ben ödeyeceğim o kullanacak. Bu garip bir olay. Zaten IMF'nin böyle bir pratiği yok. Evet, he, ben ha. de onu soracaktım. Yani böyle yok, bir durum Yok ama şey olabilir. Mesela IFC'den borç alalım. Özel sektöre kullanalım. Çok mantıklı öyledir zaten. Yani AFC özel sektöre borç veren Dünya Bankası'nın bir yan kuruluşudur. Kuralları bellidir. bizim de yaptığımız var bellidir. Kimin neyi nasıl ödeyeceği ve kullanandan o paranın geriye nasıl alınacağı bellidir. Yani tabii ki kullanan da parayı geri ödüyorsun da ama IMF'de böyle bir şey yok. Zaten böyle bir konu gündemde değil. Çünkü standby yapılması sözü üzerinde duruluyor 2 yılı süreli. Yani gazetelere çıkan haberler bu. E standby da IMF'nin yapacağı şey şu. Hazineye bu alana atanıyor. Hazine bu parayı tümüyle tümüyle Merkez Bankasına koyuyor. Dikkatini çekerim dışarıya e, para döviz olarak bir para çıkmıyor Dolayısıyla kur üzerinde bir etkisi yok bunun Bir de öyle bir eleştiri olduğunu Anlıyorum gazetelerden filan e, Efendim para gelecek Türk lirası daha da fazla güçecek Hayır öyle değil tümüyle Merkez Bankası'na konuyor Niye Merkez Bankası'na konuyor Çünkü Merkez Bankası'nın Rezervlerini güçlendirmeye ihtiyaç var Rezervlerimiz eski oranla çok arttı Döviz rezervlerimiz doğru Ama hala dünya standartında e, rezervleri yeterince yüksek olmayan ülkelerden biriyiz. Bu rezerv durumunu güçlendiriyor Merkez Bankası'nın. Hazine de bu aldığı parayı alışveriş yapmak için kullanmıyor. Bu çok önemli. Borç dokun düşürmekte kullanıyor. Evet. Tamam. Şimdi bunun şeyi rasyoneli belli, savunulabilir bir rasyoneli var. Şimdi öbür türlü şeyler söylenince yani insan IMF ile mi anlaşma yapılıyor yoksa bambaşka bir şey mi yapıyor diye karıştırıyor. Ama böyle bakınca. Şimdi bundan sonra eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir. Ee, yine de eleştirilebilir. Hatta şöyle bir şey ben söyleyeyim. Ee, lafı da öyle bağlayayım. E, peki bu durumda geçen sene yapmamakta Türkiye direnmiş görünüyordu. Bu sene yaptığına göre demek ki durum vahim. O yüzden yaptı. ...diye düşünenler çıkabilir. Yani öyle de bir o ...ifade çıkabilir. Ben bunu sınav sorusu olarak sordum öğrencilere. Öyle mi? <gülüyor> evet. E, hmm. <gülüyor> öğrenciler... Geçtiler e, değil mi? Efendim? Geçtiler değil mi hepsi? Evet, evet. E, doğru cevap verdiler. Bir kere bu görüşe herkes... ...kendi bilgisi dahilinde... ...karşı çıkmaya çalıştı. Bütün öğrenciler. Ondan sonra çeşitli gerekçeleri... ...tabii değişiyor. Yani zaten çok fazla yer... ...vermiyorum her şeyi yazmasınlar diye... Bir ana gerekçeyi seçip onu yazıyorlar. Ee, sanıyorum bu durumda o değil. Ee, tabii dünya konjonktürü çok olumsuz yeni bir dalga yemeyecek falan diye karşılıklı düşünüyoruz. Ee, ama öyle bir terslik olursa böyle bir anlaşma da olumlu etki yaratır. O ayrı bir şey ama e, onun şimdi söylemek için de fazla bir sebep yok. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Görüşmek üzere. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları